Merhaba bu videonun konusu kariyer değişikliği. Alperen'in tavsiyesiyle çekiyoruz bu videoyu. Teşekkürler. Ee, şimdi kariyer değişikliği kademe kademedir. En tepede majör kariyer değişikliği. Yani doktorsun, müzisyen oldun, hop oradan dizide oynadın. Türkiye görmedi mi bunu? Gördü. Bu tarafta ne var? Daha olası. Daha olası senaryo iki şekilde karşınıza çıkar. Bir yerde çalışırken maaşınla 3.000-5.000 başka bir firmaya geçersin, terfi eder geçersin, işte istifa eder geçersin, bir şey olur. Ya da bir yerde çalışırken kendi işini kurarsın. Bunların hepsi mümkün. Burada dikkat etmemiz gereken bir nolu olay 1 Lütfen arkadaş sözüyle, gazıyla iş değiştirmeyin, istifa etmeyin ya da kendi işinizi kurmaya kalkmayın. Çünkü everybody lies. Herkes yalan söyler. Herkes yalan söylediği gibi eksik söyler veya e, abartır. Bir şekilde farklı yansıtır sana. Ne demek istiyorum? Sen gider dersin işte Ahmetciğim, Atilla'cığım, Tunacığım, Patatesciğim e, Ne iş yapıyorsun? Der ki ben işte solucan gübresi işine girdim Halukçuğum. Acayip para var. Solucanlar yiyor ben parayı öbür taraftan çıkarıyorum popolarından. Böyle bir şey yok. Adam sana oradaki püfü söylemez. Kim ister ki ben çok başarılıyım peşimden gel havasını atar ama işin zorluklarını falan sana anlatmaz. Sen de onun gazına girer giyersin. 2. Lütfen akrabayla iş yapmak için istifa etmeyin. Neden? Çünkü istifa demek yani bir, bir işten ayrılıp kariyerini başka bir şey, bir firmaya, kendi işine değiştirmek demek. Sürekli 5 yıldır, 10 yıldır aldığın maaşı, bilgi alanını ki biz buna know-how da diyoruz, tecrübeni hepsini riske atıp hani sıfırlayıp demeyelim, kariyerini başka bir alana geçirmek demek. Şimdi bu da risk. Yani iş değiştirmek değil bu, hayat değiştirmek. Öyle bir zar atıyorsunuz ki buradaki zar altı altı da gelebilir ki hiçbir zaman gelmez. E, i̇ki bir de gelebilir. Benim çeşitli tavsiyelerim olacak. Bir nolu tavsiyem akrabayla sakın iş yapmak için kariyer değiştirmeyin. İki Bilmediğiniz işi Çok araştırın. Çok araştırın hem de. Ve bir diğer tavsiyem ekonomiye, dolara, e, piyasanın durumuna o sektöre kaç kişinin girdiğini. Bunların hepsine çok derin bakın. Çok derin bakmadan boşu boşuna gaza gelmeyin. Çünkü kariyer değiştirirken yapabileceğiniz bir no'lu şey başka bir şirkete geçmek. Şimdi geçeceğim de senden önceki adama pozisyondan niye ayrıldı, atıldı, istifa etti Çünkü bu tarafta bir şeyleri bırakacaksın. O taraf çok gül bahçesi gibi gözüküyor. Değil. Yıllardır alıştığın arkadaş çevren. Zaten en büyük korkun budur. İstifa diyeyim ama arkadaşlarım ne olacak? Hiçbir şey olmaz. O arkadaşlar haftayı seni hatırlamaz. Rahat ol. Ama e, gideceğin yerde de zaten bir şekilde kaynaşacaksın. Yani Öğle yemeğinde beraber uyumuyorsunuz neticede. Yapacağınız şey iş muhabbeti. Bir diğer konu kendi işini kurmak. Şimdi kendi işini kurmak üzerine bir videom var zaten onu bir izle ricam. Ama kendi işini kuracaksan da lütfen akrabayla ortak olma, eşin dostun gazına gelip de para yatırma, borç alma. Borç %30'dan fazla bir kuruş bile borç alma. 70 liran varsa 30 lira daha para bulup kredi borç artık neyse 100 liralık işe gir. Orada da sorgula ya benim 70 liram var bu 30 liraya ihtiyacım var mı diye. Orta kalma mümkünse. Ee, yeni bir kariyere geçerken çok şey öğren. Yani gizli gizli arkada kaçış planını hazırla. Ee, tüneli kaz çay kaşığıyla. O da ne biliyor musun? Mesela Photoshop öğren. Çünkü e, kariyer değiştirirken eğer kendi işini kurmayı düşünüyorsan matbaaya o kadar çok, tasarıma, web sitesine o kadar çok para gidecek ki gereksiz yere. En küçük işini bile kendin yapamazsan durum vahim. Böyle ilginç meziyetler edin. Başka bir şirkete geçerken dikkat etmen gereken bir başka şey o geçeceğin şirket ne kadar süredir rakibin? Ya da sen kariyer değiştiriyorsun ya çok daha köklü bir kariyer değiştiriyorsun değil mi? Yepyeni bir alana giriyorsun. Niye sana ihtiyaçları var ki? Sen niye oraya geçiyorsun? Yani biz hep şu iki e, done üzerinde gidiyoruz. Ya sen bir farklı bir işe giriyorsun ya da kendi işini kuruyorsun. Bir başka olay kariyerini ister kendi işini kur ister başka şirkete geç en az bir yıl öncesinden en az 2-3 ay kala falan hiçbir işe yaramaz. Yeni insanlarla tanış. Buna havada ismiyle network, biz buna iş ağı, insan tanıma, beşeri ilişki diyoruz Osmanlı'dan mütebellit. Dolayısıyla lütfen rica ediyorum fuarlara git, yurt dışına git, çeşitini bileyim işte Ee, seminerlere katıl insan tanı. insan tanı ki kariyer değiştireceğin alandan birileri sana desin ki gelme ya da gel bu, su güzel desin gel çok güzel sen de gir alışırsın ya da kendi işini kuracaksan gerçekten birilerinin tavsiyelerini al. Fuar şart, gezi şart. Bir başka konu fizibilite, sıvıta analizi, yuhari, Bu kavramların ne anlama geldiğini öğren. Çünkü sen SWOT analizi yapmayı bilmiyorsan bu yeni bir iş kurmakla alakalı değildir beyefendi. Aynı zamanda başka kariyer değişikliği içinde. Ya ben kariyer değiştiriyorum da kariyer değiştirmenin S'si neydi? Güçlü olduğum. Bana ne güç katacak? Ben Niye beni istesinler? Weakness ve zayıf olduğum şey ne bu kariyer değiştirmede? Gideceğim ama İngilizce bilmiyorum orada rezil olabilirim. O, opportunities, t, threats, tehditler, fırsat ve tehditler neler yani ben kariyerimi değiştirsem benim ne fırsatım var daha mı çok para kazanacağım Kendi işinizi kuracaksanız baştan söyleyeyim 2 yıldan önce meyve beklemeyin yani ben kendi işimi kuracağım sabah akşam yatacağım dinleneceğim hepsi yalan Garanti maaş iyidir hiç yerinden oynama Şimdi maaş öyle bir kriter ki kariyer değiştirirken Adama sorarlar, sen niye iş değiştiriyorsun? Kariyer değiştireceksin ama tek sebebi maaşsa ise %41 lira bile geçmediyse sürece sakın değiştirme. Çünkü sen 10.000 lira alıyorsundur 14.000 lira var. Anlatabiliyor muyum? 14.000 lira değiştir ama 12.000 liraya bizi Ahmet kalkma yerinden. 2.000 lira için istifa etme. Daha basit anlatayım sana. 1.000 lira alıyorken 1.200 lira için iş değiştirme. En azından bir fırsatlara bak. Vaatlerle sakın kariyer değiştirmeyin. Yol haritanız olsun. Ben kariyerimi değiştiriyorum da nereye varacağım? Varacağınız yeri bilin. Emeklilik yaşınızı bilin. Yani iş değiştireceksiniz de niye değiştiriyorsunuz? Kariyerinizi komple değiştirdikten sonra nereye varacaksınız? Kaç yaşında emekli olacaksın? İstanbul'dasın, İzmir'e mi yerleşeceksin? Bütün bu hedeflerini koyduktan sonra araları kilometre taşlarına böl, hedeflerini bil. Kariyer değişikliğini eğer evliysen tek başına sakın gaza gelip planlama. Lütfen eşinle birlikte planla çünkü onun da kariyer değişikliği olabilir sonra ondan sonra yatarsın balkonda. Ee, bir başka konu e, ki bu bence önemli. Lütfen korkmayın yani kariyer değişikliğinde korkmamanız çok önemli. Çünkü e, her insan korkar yani korkmayan aptaldır onu söyleyeyim sana. Korkmayan kesinlikle de Korkmasına rağmen devam eden, bilerek devam eden adam cesurdur. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Her şey güzel olacak, her şey muhteşem. İki gün sonra istifa ettim, bastım, öbür şirket battı. Hadi bakalım, 40 yaşında. Zaten kariyer değişikliği diye bir cümleyi konuşuyorsak, bunu söyleyeyim 25 yaş öncesine konuşmuyoruz. Yani 25 yaş altındakiler kariyer değişikliği diye bir edişi şey düşünüyorsa bu Meslek değişikliğidir, hayat değişikliğidir, çok köklüdür. Mermi namludan çıkarken bu kadar saparsa, hedef bu kadar sapar çünkü. Kariyer değişikliği her yaşta olur. 40-45 yaşlarda bile kariyeri kütür kütür değiştirirsiniz. Ee, günümüzde doğal tarım çok meşhur. Organik gıda çok meşhur. Geçen e, Ay bana bir şey, birisi yazmıştı, arıcılık yapıyorlar. Mesela onlar ortak arıyordu. Keşke böyle böyle sizleri tanıştırabilsem. Bir yerde plazada çalışıyorsan ve onunla tanışsan ne güzel olur değil mi? Böyle hani al sana kariyer değişikliği. E, kariyer değişikliğinin size 2 yıldan önce meyve vermeyecek. Bunu bilin. E, çünkü e, sizin yapacağınız şey her ne olursa olsun bir ray değiştirme. Yani siz arabayla giderken arabadan inip biraz yürüyeceksiniz. Sonra bisiklete uçağa neye binecekseniz bineceksiniz. bineceksiniz. Mesela iki araç arasındaki birinden inip diğerine bineceğiniz süredeki geçen zamanı azaltmak. Bu da kariyer değiştirecekseniz değiştirmeden 3 ay önce başlayın, 6 ay, 1 yıl önce başlayın. İngilizce öğrenin, Almanca öğrenin, Rusça öğrenin. Son tavsiyem kariyer değiştireceksiniz yapabileceğiniz en güzel şey ne biliyor musunuz? Ülke değiştirin. Samimi söylüyorum. Gidin yurt dışında 2-3 sene kalın Türkiye'ye daha donanımlı olarak dönün. Ben Anik Tatar Kariyer değiştirmek inanılmaz zor değil. Çok korkacaksınız biliyorum. Hayatınızla ilgili bir karar neticede. Yaş büyüdükçe 3'lü rakamlar, 30'lu rakamlar arttıkça daha zordur. Korkmayın. Risk aldığınıza değecektir.